Makıl bin Yaser radiyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Ben Allah Resulü'nü aleyhisselam şöyle buyururken işittim. Herhangi bir kul ki Allah onu bir halkı görüp gözetmek ve himaye etmek üzere vali yapar, o da idare ettiği halkı hiyanet ederek aldatmış olduğu halde ölürse Allah o kula cenneti kesinlikle haram eder. Sayih Müslim hadis numarası 203 Hüzeyfer radıyallahu an şöyle nakletmiştir. Allah Resulü Aleyhisselam bize iki hadiseyi haber verdi. Bunlardan birinin gerçekleştiğini gördüm, diğerini de görmeyi gözlüyorum. Allah Resulü emanetle ilgili olarak bize şöyle anlattı. İlk önce emanet, iman, adalet, emniyet duygusu iyi kimselerin gönüllerinin derinliğine inmiş, sonra Kur'an nazil olmuştur. Sonra da okullar Kur'an'dan ve sünnetten bilgi almışlardır. Sayih Müslim hadis numarası 206 Huzeyfe radiyallahu an şöyle anlattı. Bir gün müminlerin emiri Ömer'in yanındaydık. Allah Resulü fitnelerden bahsederken hanginiz işitti diye sordu. Orada bulunanlar onu bizler işittik dediler. Ömer muhtemel ki sizler kişinin ehli ve komşusu sebebiyle uğrayacağı fitneyi kastediyorsunuz dedi. Evet dediler. Ömer bu sizin kastettiğiniz fitneye namaz, oruç ve sadaka kefaret olur. Fakat ben denizlerin dalgalanması gibi dalgalanacak olan fitneden bahsederken Hz. Peygamber aleyhisselam hanginiz işitmiştir diye soruyorum dedi. Huzeyfe dedi ki bu sual üzere cemaat sustu. Ben işittim dedim. Ömer sana ve seni meydana getiren babana aşk olsun dedi. Bundan sonra Hüzeyfe radiyallahu şöyle demiştir. Allah Resulünden aleyhisselam işittiğime göre şöyle buyuruyordu. Fitneler kalplere hasır çubukları gibi tekrar tekrar gelirler. Hangi kalbe bunlar tamamıyla içirilmiş olursa o kalpte siyah bir leke meydana gelir. Bunları reddeden kalbe gelince onda beyaz bir leke oluşur. Hatta iki kalbe işleyecek derecede beyazlaşır bembeyaz cilalı taş gibi olur. Bu takdirde semalar ve yer devam ettiği müddetçe ona hiçbir fitne zarar vermez. Diğeri ise meyilli bir testi gibi kırmızı, tırak siyah renklidir. O kendisine içirilmiş bulunan hevasından başka bir başka hiçbir şey hiçbir iyi olanı, iyi olan şeyi tanımaz ve hiçbir kötülüğü de geri çevirmez. Sayih Müslim 207 bu Hureyre radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Yılan yuvasında toplandığı, bir, toplandığı, gibi, yılan yuvasında toplandığı gibi iman ehli de Medine'de toplanır. Sayih Müslüm 210. Huzeyfe radiyallahu anh şöyle anlatır. Allah Resulü aleyhisselam ile beraber bulunuyorduk. Allah Resulü İslam kelimesini telaffuz edenlerin adeti kaçtır bana sayın buyurdu. Huzeyfe der ki, ey Allah'ın Resulü, biz 500 ile 600 arasında bulunduğumuz halde sen bize bir kötülük dokunur diye korkuyor musun? dedik. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki, muhakkak ki sizler bilmezsiniz. Bir belaya düşürülmeniz ihtimal dahilindedir. Sahih Müslim 213 Sad radiyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü Aleyhisselam bir defasında insanlar arasında ganimet olarak bazı şeyler taksim etmişti. Bu sırada ben ey Allah'ın Resulü senada ver çünkü o mümindir dedim. Bunun üzerine peygamber öyle deme, Müslim de buyurdu. Ben sözümü üç defa aynen söyledim Allah Resulü de öyle deme Müslim de. Sözünü üç defa bana karşı tekrar ediyordu. Sonra Allah Resulü ben bir kimseye başkası bana ondan daha sevgili olduğu halde Allah onu yüzü koyun ateşe atmasın diye mal veririm buyurdu Sayih Müslim 214 Ebu Hureyre radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu biz şüphe etmekte İbrahim'den aleyhisselam daha haklıyız İbrahim ey Rabbim ölüleri nasıl dirittiğini bana göster dediği vakit Allah yoksa inan, inanmıyor musun buyurdu o da inanıyorum fakat kalbimin yatışıp rahat bulması için soruyorum demişti. Sonra Allah Resulü Allah Lut peygambere de rahmet etsin yemin ederim ki o sarp bir kaleye sığınıyordu buyurdu. Sonra yine Resulullah eğer ben zindanda Yusuf'un kaldığı gibi uzun zaman hapiste kalsaydım onu oradan çıkarmaya gelen kişinin davetine hemen icabet ederdim buyurdu. Sayih Müslim 216 İbu Hüreyre radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu Peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki ona beşerin inandığı bir mucize verilmiş olmasın. Mucize olarak bana verilmiş bulunan şey ise ancak Allah'ın bana vahyettiği Kur'an'dır. Bunun için kıyamet gününde peygamberlerden en çok ümitlisi olacağımı ümit ederim. Sayih Müslim 217 Ebu Musa'nın radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü'nü Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Mükafatları kendilerine ikişer kere verilen üç kişi vardır. Birincisi ehli kitaptan bir kimse kendi peygamberine iman eder sonra Muhammed'e erişir ona da iman eder ona tabi olur ve onu tasdik ederse işte bu kimsenin iki mükafatı vardır. İkincisi köle olmuş bir kul hem Yüce Allah'ın hakkını hem de Efendisi'nin hakkını gerektiği gibi yerine getirirse işte onun içinde iki mükafat vardır. Üçüncüsü de cariyesi olan herhangi bir kimse cariyesine giyecek verir ve bunu da güzel yapar. Sonra onu edeplendirir ve edebini de güzel yapar. Daha sonra onu hürriyetine kavuşturur ve onunla evlenirse işte bu kimse içinde iki mükafat vardır. Sahih Müslim 219 Ebu Hureyre radiyallahu an anlattığına göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın adil bir hakim olarak sizin içinize inmesi şüphesiz çok yakındır. O kesinlikle hacı kıracak, domuzu öldürecek, cizliyi kaldıracaktır. O zaman mal o kadar çoğalıp artacak ki hiç kimse mal kabul etmez olacaktır. Sayih Müslim hadis numarası 220. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Güneş batı tarafından doğduğu zaman toptan bütün insanlar iman edecekler. Fakat işte o gün önceden iman etmemiş veya imaniyle bir iyilik kazanmamış olan hiçbir kimseye o günkü imanı fayda vermeyecektir. Sahih Müslim hadis numarası 226 Ebu Zer'in radiyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber aleyhisselam bir gün bu güneş nereye gider biliyor musunuz buyurdu. Oradakiler Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu güneş altındaki her zamanki mekanına varıncaya kadar gider ve secde eder vaziyette kapanır ve bu halde kalır. Sonra kendisine yüksel geldiğin yerden dön denilir. O da döner ve doğduğu yerden tekrar doğar. Sonra yine arşın altındaki her zamanki mekanına varıncaya kadar seyrine devam eder ve secdeye kapanır.